Subhanahu taala. Evet bir diğer Allah azze ve celle'nin esma-ül husna isimlerinden el-Kadir, el-Kadir, el-Muktedir. El-Kadir, el-Kadir, el Qadir, el kadir el muktedir el kadir el kadir el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 وَخَلَقَ كُلَّ şeyin, فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Allah her şeyi yaratmış ve her şeyinde ne yapmıştır? Takdir etmiştir Allah'a subhanahu var. Bunlar hep de nedir? Kaderle alakalıdır. Kardeşlerim, e, Sahih-i Müslim'de, bu Hureyra radıyallahu anhudan gelen bir rivayette, diyor ki,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 yoksa يسحبون في النار على وجوههم. onlar kıyamet günü ateşe yüzleri üstüne sürüklenirler ve mese sakar ve onlara ne denir cehennemin dokunuşunu tadın denir inna şeyin halaknahu bi kadar biz her şeyi bir kader ile yarattık Allah azze ve celle Kamer suresi 47 ile 49. ayeti kerimelerini indiriyor. Müşrik, Kureyşli müşrikler Allah Resulü Selam'a e, kader konusunda tartıştıkları zaman. Demek ki kardeşlerim, bir kimse eğer kadere iman etmez ise, Allah Azze ve Celle'ye iman etmemiş olur. İmam Ahmet Rahimullah diyor ki, El-kaderu kudretullah. Kader Allah'ın kudretidir. Ve kaderin inkar etmek ise, Allah Azze ve Celle'nin kudretini inkar etmektir demiştir Ahmet bin Hanbel Rahimahullah. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, kader nizam-u tevhid. Kader tevhidin nizamıdır, düzenidir. Her kim Allah Azze ve Celle'yi birler, kadere iman ederse, muhakkak ki o sapmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır. Her kim Allah'ı birler, ama kaderi inkar eder ise muhakkak o tevhidi bozmuştur. Auh diyor ki, Semâtül Hasan'e Hasanül Basriyi işittim rahimuhullah. Şöyle diyordu diyor. Her kim kaderi inkar her kim kaderi yalanlarsa muhakkak ki İslam'ı yalanlamıştır. Allah tebareke ve Teâlâ kâdera akdaran, kaderi takdir etmiştir.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 i̇bn Cerir Rahimullah tefsirinde i̇bn Abbas Radıyallahu Anhuma'dan Allah Azze ve Celle'nin Fatır Suresi 28. Ayet-i Kerimesinde اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ Allah'tan en çok korkan alimlerdir ayeti kerimesinde diyor ki inna اللّٰهَ ala kulli şeyin kadir O alimler ne derler? Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir derler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 اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تجاهك. Eğer sen Allah'ın hak ve hukukunu korursan haram ve helallerini Allah'ın karşında önünde bulursun. Sana yardım ne eder bulursun? İde سَأَلْ tefes اَلِلّٰهِ İstediğin zaman sadece Allah'tan iste. Ve اِذَا اَسْتَعَنْ تَفَسْتَ اِنْ Yardım dilediğin zaman yalnızca Allah'tan yardım dile. Ve şunu çok iyi bil ki bütün ümmet,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 Sana faydalı olan şeylerde hırs göster, kapala. Vestein billah Allah'tan yardım iste. Ve <gülüyor> la sakın acziyete düşme. Ve in esabeke şeyun başına bir şey geldiği zaman fela takul لو اني kana keda ve keda. Başına bir şey geldiği zaman da şayet şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme.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 borcunu ödemeyi edetmeyi nasip eylesin. Hastalarımıza ve Müslümanların hastalarına şifa nasip eylesin. Allahu amin. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk. Ve âhiru du'avana en elhamdülillahi rabbil âlemin.